İdarecilerimize saygıyı bilelim. Şüphesiz dünyaya nazaran... ...sair hayvanlar gibi meşru olarak... ...insan akıl ve iradesiyle... ...yeminin yani dünyevi menfaatinin... ...peşine koşup çalışırken... ...diğer taraftan kimi insan... ...onların amaçlarına ulaşmalarını engeller. Ahirete nazaran beşerden kimisi... Allah Teala'ya iman ederek itaat eder. Kimisi de inkar ederek isyan eder. Sıratı mustakimden peygamberin yolunda gidenleri saptırmaya çalışır. İş böyle olunca ister istemez çekişmeler, kavgalar olur. Kuvvetli kuvvetsizi yok etmeye çalışır. İnsanın işlediği ameli ne ise amelin cinsinden müşahhas bir idareci olarak başına gelir. Nitekim hadis şerifte, "Kema tekunu kezalik yuamır ve Siz nasıl olursanız öylece başınıza idareciler gelecektir" diye buyurulmaktadır. İş böyle olunca ilk kez kalbiyle Allah Teala'ya inanan, saf ve berrak zekasıyla helal haramı birbirinden ayırt eden, bedenen de ihlas üzere bilfiil tatbik eden fakih eşittir din alimleri. İkinci kez allah Teala ve O'nun Rasulünü yahut Kur'an'ı inkar eden yahut Müslümanların dini tatbikatını engelleyerek peygamberlerin yolundan çeviren kafirlerle savaşmaya hazırlıklı, reayadan herhangi birisinin malına, canına, şerefine tecavüz eden zalim ve asileri susturmaya güçlü, dini hükümleri infaz eden mal, can güvenini temin eden Müslüman bir halife, eşittir imam, eşittir hükümdar ve idareci. Üçüncü kez, reaya'dan emri marufu, yani Allah Teala'nın hoşnut olduğu, dini terbiye ve güzel ahlakı bildiren, münkerden yani Allah Teala ve onun Resulünün hoşnut olmadığı şeylerden vazgeçirmeye çalışan, nasihatçı olmak üzere, Beşerin üç zümreye ihtiyacı vardır. Dinimizde bu üç zümreye de ulül emr yani emr sahipleri ismi verilmektedir. Ulul emre saygı farzdır. Bu itibarla Allah Teala Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ul rasule ve ulil emri minkum Fiin tanazagetun fi şeyin Allah ve Rasul. ve Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan emr sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz, onu Allah'a, eşittir Kur'an'a ve Peygamber'e, eşittir Sünnetine döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, hükmü Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine döndürmeniz, hem daha hayırlı, sonuç olarak da daha güzeldir. En-Nisa suresi ayet 59 diye buyurmaktadır. Binaenaleyh masiyet olmamak, yani Allah Teala'ya karşı gelmemek şartıyla, emir sahiplerine saygıda, her emirlerini yerine getirmek, dini olsun, dünyevi olsun, her işlerinde cani gönülden onlarla beraber çalışmaktır. Hadisi şerifte: "Men ra'a min komun keran, falu qayir hu biyedhihi, fiin lam yistat'i, fa bilizanhi, fiin lam yistat'i, fa bil kalbihi, wa dalik ad'aafu l Sizden kim herhangi bir kötülük görürse hemen onu eliyle değiştirsin." Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, eşittir izale etsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin, eşittir işleyenleri tiksinti ve nefretle terk etsin. İmanın en zayıf derecesi de budur buyurulmaktadır. Yani emir sahipleri kuvvet kullanmak ve silahla, alim ise ilmi delillerle, tecrübe sahipleri nasihatle, Geriye kalan reaya ise kötülükleri terk etmekle bıraksın demektir. Yine hadisi şerifte: Men ra'a munkaran fagayyirhu Kim bir münker görür Eliyle değiştirirse eşittir izalesine çalışırsa o berat etmiş eşittir kendini kurtarmıştır. Eliyle izalesine gücü yetmeyen kimse diliyle izalesine çalışırsa eşittir inkar ederse o da berat etmiştir. Diliyle değiştirmeye güç bulamayan kimse kalbi tiksinti ve nefretle bırakırsa o da berat etmiştir. Bu da imanın en zayıf derecesidir buyurulmaktadır. Müminler altı tabakadır. Birincisi, hükümdarın tayin etmiş olduğu coğrafi olarak vatanı, dini olarak ahlakı koruyan güvenlik kuvvetleridir. Bunlardan bir kısmı düşmanı tahrik etmeksizin sınırları bekler. Vatanı korur, düşmanın saldırılarını engeller. Müslümanların huzurunu bozmak isteyenlerle savaşırlar. Diğer bir kısmı, reayayı isyana sevk etmeksizin önce nasihat eder ve şunu yaparsan şöyle ceza görürsün diye korkutur. Kâr etmediyse şeriat yahut kanunun müsaade ettiği nispette güç kullanırlar. İkinci tabaka, din alimleridir. Bunlar da reayayı isyana sevk etmeksizin... Bir taraftan devletin zimmeti altında bulunan gayrimüslimlerin örf ve adetlerinin Müslümanlara bulaşmasını ilmi delil ve hüccetlerle engeller, diğer taraftan İslam'ın güzelliğini öğretirler. Üçüncü tabaka, bit'atlere set çeken şer'i hudutları ve İslam'a aykırı olmayan milli örf ve adetleri koruyarak nasihatleriyle halkı yönlendiren zavatlardır. Bunlar, allah Teala'nın emrettiği marufu emrederler, yasakladığı münkerlerden vazgeçirmeye çalışırlar. Dördüncü tabaka, gerek sanat ve gerekse ticari yollarla reayanın kalkınmasına, refaha kavuşmasına çalışan işverenlerdir. Beşinci tabaka, çalışmaya güçlü ve şahsi için çalışan çeşitli tabakalarıyla memur ve işçilerdir. Altıncı tabaka çalışmaya güçlü olmayan geriye kalan reayadır. İlim adamları olsun, hakim, doktor, mühendis, işveren olsun, Saraç ve boyacıya varıncaya kadar her bir meslekçi kendi mesleğiyle diğer insanlara hizmetçidir. Her meslekçi hizmetine mukabil insaf dairesinde ücretini alsa bile mümin olarak hizmeti ön plana alır. Nitekim ayeti kerimede وَتَعَافَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّكْوَى وَلَا تَعَافَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Hayır ve iyilik işlemek ve fenalıklardan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde asla yardımlaşmayın. El Maide Suresi Ayet 2 Hadis-i Şerif'te اَلْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُهُ وَلَا خَيْرَ ف۪ي مَنْ لَا يَأْلَفُهُ <gülüyor> mümin, mümin kardeşine can yakınlığıyla ısınan, hoş geçinen ve kendisine de can yakınlığıyla ısınılan, hoş geçinilendir. Artık can yakınlığıyla başkasına ısınmayan, hoş geçinmeyen ve ısınılmayan, hoş geçinilmeyen kimsede hayırda yoktur. Her halükarda insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Yani menfaati dokunandır buyurulmaktadır. Yine hadisi şerifte <gülüyor> Dini yahut dünyevi olarak huzur ve güveni bozmamaları şartıyla insanları serbest bırakın. Bazıları diğer bazılarından faydalensinler. Eşittir, maddi manevi rızıklarına vasıta olsunlar. Ve dinde kardeşiniz sizden nasihati talep ettiği zaman nasihat edin. Eşittir, yanılmaksızın doğru yolu gösterin. Diğer bir hadis-i şerifte, Ubudu rabbakum ve sallu khamsakum ve sumu şehrakum ve addu zekat emvalikum ve ati'u za emrikum. İhlas üzere Rabbinize ibadet edin, beş vakit namazınızı kılın, ayınız olan Ramazan'ın orucunu tutun, mallarınızın zekatını müstahaklarına ödeyin, idareciniz olan emir sahibinize boyun eğin. Rabbinizin cennetine girmiş olursunuz. Diğer bir hadisi şerifte, Men ata'ani fakat ata Allah'e, ve men asani fekat asallaha, Wman aṭāʿ fakat aṭāʿni. Wman ʿAsāʿ ʿAmirif, fakat ʿAsāni. Innā mā lImā mujnna yuqātılum mivrāhi, wiyutqā bihi. Fain āmar biṭaqwalillāh ʿanzawajalla, wangedla kān lhu bīzlak ājrun. Wain Kim bana itaat ederse, hakikaten Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse şüphesiz Allah'a isyan etmiştir. Kim tayin ettiğim emire itaat ederse hakikaten bana itaat etmiştir. Kim de isyan ederse hakikaten bana isyan etmiştir. Ancak imam eşittir hükümdar arkasında savaşılan kalkandır ve onunla korunulur. Eğer aziz ve celil olan Allah'ın takvası ile emreder ve adaletle hüküm ederse bundan kendisine sevap olur. Başka bir şeyle emrederse o da onun aleyhine ve misli kadar günah vardır. Başka bir hadisi şerifte Es-sultanu zillillahi fil ardi ye'vi ileyhi kullu mazlumin min ibadihi Fe-in adele kâne lehu ecru ve kâne alel şükru Sultan, جرى hükümdar, أو ظلم كان عليه idareci yeryüzünde Allah Teala'nın gölgesidir. Eşittir, güveni altında korunulandır. Allah Teala'nın kullarından mazlum olanlar, ona sığınırlar. Binaenaleyh, adaletle hüküm ederse, kendisi ecir ve mükafatı kazanır. Raiyesinin üzerine de, şükür gerekir. Eğer cefa verir, zulüm ve hiyanet ederse, vebali onun üzerinedir. Bu takdirde, Tebaasına da sabır gerekir. Nasılsa Allah Teala cezaları verir. Hükümdarlar eşittir idareciler. Zulmettikleri vakitte buluttan yağmur gelmez. Bilakis kuraklık olur. Zekat verilmezse hayvanlar helak olur. Zina açığa çıktığı zaman fakirlik ve miskinlikte ortaya çıkar. Ahit eşittir anlaşmalar bozulursa kâfirlerin korkusu müminlerin kalplerine yerleşir. Bir başka hadis-i şerifte sultanu zillullah fi'l-ardı, fe men ekramehu Adaletle hükmeden sultan eşittir hükümdar, eşittir idareci, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir eşittir güveni altında korunulandır. Kim ona ikram ederse, Allah da ona ikram eder. Kim ona hakaret ederse, Allah da onu hakir kılar, buyurulmaktadır. Adalet, şecaat, eşittir yiğitlik. İffet, eşittir, muaşereti caiz olmayan, erkeğin kadından, kadının erkekten uzak kalması. Sehavet, eşittir, Meşru, harcamalarda sıkılmaksızın vermek. İktisat, eşittir, harcamayı ihtiyaca göre ayarlamak. Doğru söz ve dürüstlük üzere hakları korumaktır. Diğer ifadeyle huzur ve güveni temin etmektir. Adaletin zıttı zulümdür. Zulüm de Allah Teala'nın hükmüyle hükmetmemektir. Yani şecaat, iffet, sehavet, ittisat, doğru ve dürüstlük hasletlerinden birini yahut hepsini ihlal ederek gayrin hakkına tecavüz etmektir. Diğer ifadeyle huzur ve güveni bozmaktır. Hadisi i şerifte Eyümemri'in veliyem min emni'l müslimine Ve lem yahudhum bimâ yahutu bihi nefsehu Lem yerh râihatel jennâ Müslümanların başına gelen herhangi bir kimse nefsine istediğinin aynısını veya benzerini Müslümanlara da kazandırmaya çalışmazsa, kendi nefsini koruduğu şeylerle onları korumazsa asla cennet kokusunu duymaz buyurulmaktadır. Yani imanını kurtarsa bile kolayca cennete girmez demektir. Dünyanın etiyar olduğu, ve fitnelerin yeryüzünü kapsadığı bir zamanda yaşamaktayız. Ve zaman geçtikçe Dini yaşamakta tesahül, yani gerçeklik çoğalır. Adaletle hükmeden idareciler azalır. Her ne olursa olsun Müslüman olmaları şartıyla başımıza gelen amir ve idarecilerimize gönül hoşluğuyla itaat ederek çalışmalıyız. Müslümanın huzur güvenini bozan her türlü fitnelerden Allah için uzak kalmalıyız. Hadisi şerifte, La tehasedu, ve la tenaceşu, ve la tebâgadu, ve la tedâberu, ve la yebi''ba'dukum alâ bey'ibâdin, ve kûne ibadallâhi ikhvâne, el-muslimu, ahul-muslimi, la yazlimuhu, ve la yehzuluhu, ve la Birbirinize hasetlik çekmeyin Rekabet sebebiyle müşteriyi kızıştırmayın Birbirinize buz etmeyin Birbirinize sırt çevirmeyin. Biriniz diğerinin pazarlığı üzerine satış yapmasın. Bunları bırakarak kardeş olun ey Allah'ın kulları. Zira Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Hakkına tecavüz etmez. Eşittir zulmetmez. Onu belasıyla baş başa bırakmaz. rüşva etmez. Onu tahkir de etmez. Üç defa kalbine işaret ederek takva eşittir. Allah'tan korkmak şuradadır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini tahkir etmesi kâfidir. Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı eşittir, şerefi Müslümana haramdır. Her hakkı mahfuzdur buyurulmaktadır. Binaenaleyh derecesi ne olursa olsun Allah Teala'ya inanan bir müminin can, mal, namus, şeref ve her hususta güvenilir olması şarttır kendi nefsini malını ve namusunu koruduğu gibi her müslüman kardeşinin her şeyini korumalıdır aksi takdirde mümin olamaz yine hadisi şerifte men iltemese ridallahi bisakatin nasi radiyallahu anhu ve arda nase anhum ve men iltemese ridan nasi bisakati llahi sahatallahu aleyhi ve ashat aleyh ennas kim insanları kızdırmak sebebiyle Allah'ın rızasını talep ederse Allah ondan razı, eşittir, hoşnut olur. İnsanları da ondan hoşnut kılar. Kim Allah'ın hoşnut olmayacağı bir şeyle insanların rızasını talep ederse Allah kendisinden kızar ve insanları da aleyhine kızdırır, eşittir, saldırtır. Diğer bir hadis-i şerifte, İleride de benden sonra başınıza birçok hükümdar eşit amir ve liderler geleceklerdir onlardan iyiler iyilikleriyle Kötüler, fenalıklarıyla sizi idare edeceklerdir. Hak ve gerçeğe muafık olan her yerde onların sözlerini dinleyin. İtaat edin ve arkalarında namaz kılın. Onlar iyilik yaparlarsa hem sizin hem onların lehindedir. Kötülük yaparlarsa bu takdirde sizin lehinizde ve onların aleyhindedir diye buyurulmaktadır. İleri de olacak olaylardan... Haber veren bu tür hadisi şerifler mücerred kayıptan haber vermek maksadıyla değil... ...bilakis fitneler çoğaldığı zaman Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri yapın. Münkeri yani Allah Teala'nın hoşnut olmadığı şeyleri bırakın. Hangi derecede olursanız olunuz her türlü fitneden sakının. Huzur ve güveni temin edin. Kendinizi, malınızı, şeref ve namusunuzu koruduğunuz gibi her Müslümanın her şeyini koruyun, gayrimüslimleri İslam'a imrendirin, köfür ve zulme sebep olmayın mesajını vermek maksadıyla varit olmuşlardır. Ümmetin ittifakıyla hiçbir kul Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal, helal kıldığı şeyleri haram kılmaya yetkili olamaz Yetkili olamayınca, Hanefi müştehitlerimizin açıklamalarına göre, mübah işlerde amirlere itaat farz veyahut vacip değil, meşru ve caizdir. Şafi müştehitlerimize göre ise, allah Teala'nın yasak ettiği bir haramın işlenilmesini emretmedikleri müddetçe emirlerine uymak vaciptir. İttifakla allah Teala'nın haram kıldığı bir şeyin yapılmasını emreden ana, baba ve emir sahiplerine idarecilere itaat edilemez. Kimisi de ammenin maslahatına bağlı olmayan emirlerine sureten, ammenin maslahatına bağlı olan emirlerine gizlide dahi itaat etmek vaciptir dediler ve bu söz tercih edildi. Dikkat edilsin. Ülemamızın amir ve idarecilere itaat farz veya hut vacip değil, meşru ve caizdir demeleri onlara isyan yani karşı gelmek caizdir demek değildir. Yanlış anlaşılmasın. Hadisi şerifte: "Alel mer'il muslimi es-sebvu ve't-ta'atu fima ahabba au kireha illa en yu'mar <gülüyor> bi ma'asiyetin." <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoşa gelen, gelmeyen şeylerde Müslüman kişiye kabulle eşitip emirine boyun eğmek vacip bir haktır. Günah işlemekle emrolunması müstesnadır. Binaenaleyh günah işlemekle emrolunduğu zaman söz dinlemek ve boyun eğmek yoktur buyurulmaktadır. Bu ve uzun hadisi şerifte yer alan... اِلَّا اَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَّاحًا Ancak emirin hakkında elinizde Allah'tan bir hüccet bulunan aşikar bir küfür görürseniz bu takdirde itaat yoktur. Kaziyesinin hükmünce dini kat'i bir delil olması yahut ittifakı bir haramın işletilmesi müstesna olmak üzere amirlere karşı isyan, güveni bozmak... İttifakken asla caiz olamaz. Fitne ve bozgunluktan sakınmak gerekir. Gerek ana babaya ve gerekse amirlere, ülemaya hizmet etmek ar bir şey değildir. Ar ve ayıp onlara hizmet etmemektir. Onların önünde yürümek, onlara karşı pervasız davranmak, meclislerde onlardan yukarı yerlerde oturmak, Sofra kurulurken onlardan evvel sofraya els uzatmak, edebe aykırı ve ardır. Allah Teala'nın yasak ettiği bir şeyi emrederlerse, mesela şarap isterlerse yahut kiliseye götürülmek isterlerse, bağırıp çağırılmaz ve emirleri de yerine getirilmez. Bilakis her namazdan sonra anaya Babaya, emir sahiplerine dua edilir ve bu dini bir vecibedir. Ana, baba ve emir sahibi idarecilerin, talim ve terbiyede bulunan muallimlerin eza cefa vermekle evlatlarını, memurlarını, öğrencilerini isyana sevk etmeleri doğru değildir. Asla caiz olamaz. Hadisi şerifte Men esbaha vehemuhu gayrallahi fe minallah. وَمَنْ أَسْبَحَا لَا يَهْتَمُ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ منهم. Kim Allah'a yakınlıktan, sevgi ve rızasından başkasını mühimsediği halde sabahlarsa, Allah'tan yana değildir, huzurundan uzaktır. Kim de Müslümanların işini mühimsemediği eşittir, ön plana almadığı halde sabahlarsa, o da Müslümanlardan değildir, diye buyurulmaktadır. Demek memurun, öğrencinin, evladın da, Hükümdarın, muallimin, ana babanın üzerinde hakları vardır. Mesela samimi ve itaatli rayanın idareciler üzerindeki hakları, idarecilerin eza cefa vermekle onları isyana sevk etmeksizin can, mal güvenli temin etmeleri, fakirin, mazlumun imdanına yetişmeleri, dul, yetim, miskinleri açlıktan, darlıktan kurtarıp, ...geçimlerini temin etmeleri, canileri terbiye etmeleri gibi dini vazifelerdir. Hem mesela teslim, samimi, seven öğrencilerin, muallimleri üzerindeki hakları, muallimlerin eza cefa vermekle onları bunalıma sokmamaları, gevşekliğe, tembelliğe ve isyana sevk etmemeleri, bilakis öz evlat gibi kucaklamaları, sevindirmeleri... Dini terbiyelerini ihmal etmeksizin on dört yaştan sonra dahi onları her türlü fenalıklardan vazgeçirip iyiliklere irşat etmeleri, muhtaç iseler güçleri nispetinde bizzat ya da bilvasta günlük ihtiyaçlarını temin etmeleri, üstün ahlak sayılan tegafül hasletiyle ufak tefek hatalardan göz kapatmaları ve kabiliyetlerine göre bir mesleğe sahip kılmaları gibi dini vazifelerdir. Hem mesela evladın ana baba üzerindeki hakları, ana baba olacak zevatların evlenmek istedikleri zamanda serveti, riyaseti değil, Müslümanlığı tercih etmeleri, evlatlarının doğması zamanında sünnet etmeleri ve dua olabilecek güzel isim takmaları, 7 yaştan itibaren 14 yaşına varıncaya kadar farz, vacip, sünnet, helal, haram ve tahrimen mekruh her türlü dini vazifeleri öğretmeleri, seviyelerine inip her türlü hile, tedbir ve nasihat vermekle çocukların edeplendirmeleri, bastonla, kamçıyla değil, güzel söz, güzel öğütlerle terbiye etmeleri, İtaatkarlara Allah Teala'nın lütuf ve rahmetini, günahkarlara Allah Teala'nın azabını hatırlatmaları, 14 yaştan sonra dahi eza ceva vermekle onları isyana sevk etmemeleri ve meşru yollarla dünyevi geçimin temin edilmesi için kabiliyetlerine göre bir meslek edinmelerine yardım etmeleri olmak üzere 9 haslettir. Ma zamanımızda bu dini vazifeler ihmal edilmektedir. Hadisi şerifte İnna Allahu Taala banati mal Gerçekte Allah Teala üzerinizde annelerinize ve babalarınıza asi olmayı diri diri kızları gömmeyi olmazı veri haram kılmıştır, eşittir yasaklamıştır. Ve denildi dediden, çok soru sormaktan, helal olmayan yerde malı zayi etmekten hoşlanmamıştır ve kerih görmüştür buyurulmaktadır. Harrama aleykum hukukal Annelerinize ve babalarınıza asi olmayı haram kılmıştır. Hükümdara ve veli nimetlere karşı gelmek de haramdır ve ana babaya karşı gelmeye dahildir. Ve diri diri kızları gömmeyi haram kılmıştır. Cahiliye devrinde sadece kızları telef ederlerdi. Şimdi ise modern şekliyle büsbütün nesli kesiyorlar. Ve bu iş vet in yani kızların diri diri gömülmesinin modern suretidir. Şüphesiz Allah Teala "ولا تقتلوا أولادكم خشية نحن نرزقهم وإياكم إن كان كبيرا." Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur diye buyurmasıyla 3 aydan sonra Kürtaş ya da herhangi bir sebeple evladın telef edilmesini haram kılmıştır. İş böyle olunca Allah Teala diri diri kızları gömmek gibi evlatları dini ve dünyevi tehlikelere atıp sokağa bırakmayı, terbiye ve talimde gevşeklik gösterip başı boş serbest bırakmayı haram kılarak ku <gülüyor> ve kendinizi ve ihalinizi ateşten eşittir her türlü felaketten koruyunuz buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayeti okuyunca, ashab, Ya Resulallah, ihalemizi nasıl ateşten koruyalım, diye sordular. Bunun üzerine, Te'murûnehum bima yuhibbuhullâhu, ve tenhevnehum amma yikrahullâhu, doğru yola teşvik ederek, kendilerine, Allah'ın sevdiği şeyleri emredersiniz Allah'ın yasak ettiği her türlü fenalıklardan onları vazgeçirmeye çalışırsınız diye buyurdu bundan böyle i̇bn Abbas radiyallahu teala anhuma bu ayeti kerimeyi Allah Teala'ya boyun eğerek amel edersiniz Allah Teala'nın azabından korkarak her türlü günahtan korunursunuz iyalinize zikri emredersiniz Allah Teala da sizi ateşten koruyacaktır diye mana ederdi. Yukarıda söylediğimiz hadis-i şerifte, Ve men an ve hati, Olmazı ver'i, haram kılmıştır cümlesindeki olmazın misali, istenilen fıtranın, zekatın, vacip olan nafakanın ödenilmesi gereken borcun, Tehir edilmesi ve özellikle Verilmemesi gibi Allah Teala'nın haram kıldığı Hususlardır Verin Misali ise alınsın alınmasın Haksız olarak Zekat, fıtra, nafaka Ve mirasın istenilmesi gibi Allah Teala'nın haram Kıldığı hususlardır Maalesef Haklı haksız hak istemeyi beceriyor Fakat vermeyi beceremiyoruz Mümin dinen neyin alınmasının, neyin verilmesinin farz, vacip yahut mübah olduğunu öğrenmeli ve iyalinde de öğretmelidir. Yine hadisi şerifte: İnna da hayrda likum selasen ve yekrehu likum selasen feyrda lekum en ta'buduhu ve la tüşriku bihi şey'en ve en ta'tismu bi hablillah cemi'a وَلَا تَفَرَّكُوا وَأَنْتُ نَاصِحُوا مَنْ وَلَّا اللّٰهُ Allah Teala sizin için üç şeyden razı ve hoşnut olur. Üç şeyden razı olmaz ve hoşnut olmaz. Allah Teala sizin için kendisine eş tutmaksızın ibadet etmenizden razı olur. Kur'an'a sarılıp onunla ahlaklanmanız ve tefrikadan kaçarak onun etrafında toplanmanızdan razı olur Allah'ın sizin başınıza getirmiş olduğu Müslüman amirlerinizle hoş geçinmenizden ve ona her türlü hayrı dilemenizden razı olur Allah Teala sizin için dedikodudan çok soru sormaktan malınızı şeriatın dışında harcamaktan razı olmaz hoşlanmaz diye buyrulmaktadır Allah Teala ve yekrahü lekum sizin için denildi dedi diye dedikodudan razı olmaz hoşlanmaz yani halk tarafından böyle denildi filan şu sözü söyledi bu sözü söyledi gibi fitneyi alevlendiren malayani kelimelerden dedikodu, gıybet ve nemime yani haber dolaştırmaktan hoşlanmaz bilakis yasaklamıştır. Böylece şer'i ve dini ölçüler olmaksızın helal, haram demeden sağa sola malı savurmaktan yani israftan da hoşlanmamıştır. Böylece herhangi bir konuşanın şaşırtılması, ayıplarının araştırılması yahut imtihan edilmesi gayesiyle faidesiz soruların sorulmasından da hoşlanmamıştır. Bunları da yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıyarukum e'immetukum ullezine tuhibbunahum ve yibbunekum ve tusallune aleyhim ve yusallune aleykum ve şiraru ummetikum ellezine tubgidunahum ve yubgidunekum وتلعنونهم يلعنونكم قلنا يا رسول الله افلا نبذهم عند ذلك قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه لا ما اقاموا فيكم الصلاه الا من ولى عليه وال فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما يأتي من معصيه الله ولا ينزع عنا يدا من طاعه sizin imam Eşittir Hükümdarlarınızın en hayırları onlardır ki Siz onları seversiniz Onlar da sizi severler Siz onlara dua edersiniz Onlar da size dua ederler İmam Eşit Hükümdarlarınızın en şerleri de onlardır ki Siz onlardan buz edersiniz Onlar da sizden buz ederler Onlara dua edersiniz Onlar da size dua ederler Buyurdu. Ashab o halde onlarla atışmayalım mı dediler. Hayır size namazı eşittir cuma cemaatlerine ikame ettikleri müddetçe. Hayır size namazı eşittir cuma cemaatlerini ikame ettikleri müddetçe. Dikkat edin kimin başına bir hükümdar gelirse o da hükümdarının Allah'ın masiyetinden bir işle geldiğini görürse... Gördüğü Allah'a karşı işlenen masiyetten tiksinsin ve kendini taatten çıkarmasın. Eşittir kıyam etmesin. Eşittir atışmasın. Buyurdu. İslam dini doğumdan önce ve doğumdan sonra beşerin tüm hayatını kuşatmaktadır. Adaletle hareket etmek, emanetleri korumak, ahit. Eşittir anlaşmalara riayet etmek hakkındaki emir ve yasakların öğrenilmesi 15 yaştan itibaren her şahsın üzerine çevresi nispetinde farzdır. En güzel ifade Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi Fel emiru lezi nasi ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi Ve arreculu ra'in 'ala ehli beytihi ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi والمرأة رائية عالم بيت زوجها وولده وهي hepiniz çobansınız hepiniz reaya eşittir sürünüzden eşittir idareniz altında olan cam ve maldan sorumlusunuz binaen aleyh İnsanların işinin başına gelen halife eşittir imam, idareci çobandır ve o reayasından sorumludur. Her adam iyali üzerine çobandır. O da reayasından eşittir, iyal fertlerinden sorumludur. Kadın, kocasının evi ve çocukları üzerine çobandır. O da onlardan sorumludur. Adamın kölesi eşittir, İşçisi, memuru, efendinin malı üzerine çobandır. O da ondan sorumludur. Dikkat edin, hepiniz çobansınız ve hepiniz reayanızdan sorumlusunuz Vurulan hadisi şeriftir. Netice-i meram yine hadisi şerifte. اِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَائِنْ عَمَّا اِسْتَرْعَاهُ اَحَفِزَ اَمْ hatta حَتَّى يَسْأَلَ Racul an اَهْلِ بَيْتِهِ Şüphesiz Allah Teala her çobana gütmüş olduğu sürüsünden eşittir idaresi altındakilerden soracaktır. Onları korumuş mu? Zayimi etmiş diye. Nihayet hane halkı hakkında her adamı sorguya çekecektir diye buyurulmaktadır. Binaenaleyh her Müslüman içinde sorumluluğu hissetmeli, sorumlu olduğu yerlerde yanlış hareketten vicdanı sızlamalıdır. Allah Teala'nın dinine muhalif harekette vicdanı sızlamayan müminin imanı son derece tehlikeye girer. Allah Teala bundan korusun.